Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir mi? Tabi kurbanın hikmetlerinden biri de etini fakir fukara ile, konu komşu ile, eş dost ile paylaşarak yemektir. E, kişi imkanı olmaz, maddi durumu müsait olmaz, e, evi kalabalık olur her zamanda evine et alma imkanı olmaz ise o takdirde kurban etinin tamamını evinde muhafaza ederek çoluk çocuğuna yedirebilir. Şu kadar var ki tavsiye edilen kurban etinin 3'e taksim edilmesidir. Bu 3 hissenin biri evde çoluk çocukla beraber yenmesi Diğer üçte bir hissenin de eş dostlara ikram edilmesi, tanıdıklara, komşulara, akrabalara ikram edilmesi, geri kalan üçte birinin de fakir fukaraya verilmesi şeklindedir. İmkanımız varsa bu şekilde yaparız. Buna imkanımız yok, ete fazla ihtiyacımız var, evimize et alma imkanımız yoksa, nüfusumuz kalabalık, maddi imkanımız da yeterli değilse... O zaman etin büyük çoğunluğunu eve bırakmak mümkündür. Şu kadar var ki komşuları da unutmamak lazım.